Saç ekmek caiz midir? Allah Teala insanı لَكَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِيَحْسَنِ takvim En güzel surette en güzel şekilde yarattı. Bir tane ateist kalkıp da şöyle demez. Ya saçlarım niçin burada da? Burada değil diye böyle alnını vesairesini tüyler ekip böyle bir adam olmaz ya, yani maymun gibi hayvan gibi bir adam olmak istemez. Yüzünde tüyler varsa alnında vesaire Yüzünde derken, alnında onları izale etmek ister, yok etmek ister. Peki, saç ekmek nedir? Fıtrattır. Allah Teala saç fıtrattır. Allah Teala böyle yaratmış. Kadın da var, erkek de var. Peki bir hastalık oldu, bir problem oldu, bu saçlar döküldüyse, o saçları ekmek, başının bir tarafından alıp da onları ekmiş olması bu tedaviye girer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından Arfece diye bir sahabi vardı. Tirmizi Ebu Davut ibaret ediyor. Bunun İslam'dan önce cahiliyede bir muharebede burnu kesilir. Gümüşten bir burun yaparlar. Sonra kokar burun. Altından bir burun yapmayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona telkin eder. Altın mesela eskiden yaşlılar dişlerine koyarlardı. Ama bugün olduğu gibi dolgu malzemeleri yoktu. Fakat bugün altını dişe koymak yani kaplamak altınlar caiz olmaz. Neden? Çünkü helali var. Yani normal dolgu yapılabiliyor. Fakat eskiden bunlar yoktu. Başka bir madem koyunca da kokuyordu. Altın koyuyorlardı. Zinet için değil de tedavi için olabilirdi koyabilirlerdi. Fakat bugün daha iyileri var. Helal olanları var. Dolayısıyla altını dişte kullanamayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında böyle bir alternatif olmadığından altına sallallahu aleyhi ve sellem cevaz verdi. Yani buraya bir burun koydular. Niçin? için? Çünkü insanın yaratılmasında aslında o burun vardı. Saç da asıl itibariyle var. O zaman saç döküldüyse ekletmeye Efendimiz Aleyhisselam'ın laneti var. Ekletme değil. Saçı ekme şeklinde yani böyle saça saç yapıştırma şeklinde değil de ekme şeklinde olursa yani bunu da insan ne için yapıyor önceden vardı döküldü bir hastalıktan dolayı döküldü şimdi asıl halini alsın ya da aynaya baktığı zaman psikolojisi bozuluyorsa bu tür durumlardan dolayı efendim mecmal fıkli İslami var onun kararatında da kararlarında da bunun olabileceği yönünde Uleman'ın bu asırda yaşayanlar böyle bir fetvası var yani insan yaratılışta dünyaya geldiğinde diyelim ki altı tane parmağı varsa e, o bir tane parmak kesilir. Doğuşta saçı yoksa öyle doğduysa e, başı üşüyecektir büyüdüğünde dolayısıyla buna saç ekilebilir. Yani normal o başı koruyabilme adına bu yapılabilir. Veya daha sonra bir problem olmuştur, deli yanmıştır, yandığından dolayı oradaki saç da yok olmuştur. İşte oraya saç ekilirse ne olur? Tedavi olur. Fakat hiçbir problem yoksa, başımız üşümüyorsa o zaman saçları ekme yoluna gitmemek lazım. Kardeşimiz gençse, hastalıktan dolayı döküldüyse olabilir, saç o zaman ekebilir.